Merhaba, Yeni Bir Söz Küçüğüm programına daha hoş geldiniz. Bugün Duygu Başaran'la birlikteyim ve kendisiyle birlikte Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Çoçan'ın birlikte yürüttüğü Okulum Geleceğin projesinden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Duygu Başaran kimdir ve aslında bu projeye nasıl katılmıştır? Ben aslında son bir buçuk senede Türkiye'de değildim. Döndüğümün dokuzuncu günde de bu işi buldum. O yüzden bayağı hızlı bir giriş yaptım aslında projeye. Kişisel olarak ne yaptın dersen Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Mezun olur olmaz Fransa'da yüksek lisans yaptım. Sosyal, politika, sağlık ve nüfus üzerine. Daha sonra sivil e, toplum kuruluşlarında çalışmaya karar verdim ama hani Türkiye'de mi yoksa dünyada herhangi bir yerde mi böyle bir çok net bir şeyim yoktu aslında. Ama birazcık da yurt dışında olmasını tercih ediyordum. Bayağı bir yere başvurdum. Öncelikle stajlara başvurdum çünkü iş bulması çok zor bir sektör. Çok az pozisyon açılıyor. Açıldığı da genelde etrafı duyurulmadan sağdan soldan tanıdığın insanlarla yürüyen bir alanı var sivil toplumun. Ama şans, ya, şansım yaver gitti sanırım. New York'ta Birleşmiş Milletlerle çalışan bir savunu çalışmaları yapan bir sivil toplum kuruluşunda 7 ay staj yaptım. Çok da memnun kaldım çok şey öğrendim gerçekten. Sonra buraya döndüm. Zaten Türkiye'de çok fazla seçeneğiniz yok yani eğer yani toplumda çalışmak istiyorsanız. Toplum Gönülleri hani bildiğim daha önceden çalışmalarını takip ettiğim bir vakıftı ve hani her gün ilanlardan kontrol ediyordum. Bir gün bir pozisyon açıldı orada. Hemen başvurdum ve de oldu yani öyle. Peki aslında birazcık projenizden bahsedelim. Tamam. Okulum Geleceğin projesi nasıl bir proje? Okulum Geleceğin projesi bir eğitim projesi aslında. Ama tabii eğitim çok büyük bir alan ve de hani neresine dokunuyorsunuz derseniz biz okula devamsızlık ya da okula devam nasıl baktığınızda bağlı bir şey bu. Ee, bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Üç ortaklı bir proje. Ee, şu an pilot dönemini yaşayan bir proje. Dolayısıyla önümüzdeki senelerde devam edilmesi planlanıyor ama yine de hani pilot dönemden çıkan sonuca göre verilecek bir karar bu. Ee, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Toplum Gönülleri Vakfı'nın e, ortak yürüttüğü bir proje. Çocuk çalışmaları birimi daha çok çocuklarla çalışırken neler yapmalıyız ya da yapmamalıyız. Böyle katı kurallar tabii ki yok ama bize rehber oluyor diyeyim bizim gönüllülerimize. Toplum Gönüllüleri Vakfı da adı üstünde gönüllülerle işleyen bir vakıf. Genellikle gençlerin enerjilerini toplum faydasına dönüştürmeyi amaçlayan bir yer. Türkiye'de 78 ilde 92 örgütlenmesi var. Örgütlenme dediğimiz şey ise üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ekipler aslında. Mesela eğitim projesi dışında bir sürü başka daha proje yapılıyor vakıfta ve de hani o örgütlemelerden bir takım bir onlu grup mesela işte okulun ile ilgileniyor. Başka bir on beşli grup başka bir projeyle çeşitliliği olan bir yer ama ben hani dediğim gibi bu okulun projesi projesiyle ilgileniyorum. Peki birazcık süreçten bahsedelim hani nasıl başladı sanırım beş tane ilde bu pilot uygulama yürütüldü. İlleri nasıl seçtiniz ya da hani aşamaları nelerdi aslında? Bu uygulamanın şöyle aslında ben işe başladığında her şey seçilmişti dolayısıyla ben sana sadece dahil olduğum andan sonrasını hı hı. anlatabilirim ama nasıl seçtik dersen aslında bu örgütlenmelerden bahsetmiştim ya o örgütlenmelerin bu projeyi yapıyor olması daha doğrusu yapıyor yapmak istemesi en büyük kriterimiz çünkü eninde sonunda projeyi onlara emanet ediyoruz ve onlar yürütüyor. Bir başka şey, Milliyet'in Bakanlığı ile imzaladığımız bir protokol sayesinde yapıyoruz biz bu projeyi. Ve de iste isteye hani aynı şeyler üzerinden gidelim. Milliyet'in Bakanlığı'nın da aslında okula devamsızlığı engellemek için ya da hani devamsızlık eden çocukları geri çekebilmek için yaptığı bir program var. Adı YesÖP. Yetiştirici Sınıf Öğretici Programı. Yani çok kısa anlatacağım bunu. Mesela bir çocuk 8 yaşında ikiye gidiyordu. ...ve 10 yaşına geldi, okula gitmedi 2 sene boyunca. Ee, akranlarıyla aynı sınıfa gidebilmesi için 8 haftalık hızlandırılmış bir programa giriyor. Ee, ve bu programın bir okulda var olabilmesi için en az 10 çocuğun bu durumda olması gerekiyor. Ee, maalesef de bu yok. Aslında belki iyi ki yok. Çünkü e, nereden baktığına bağlı yani bu. Eğer zaten devamsızı sorun yoksa yesöp de yoktur. Varsa da yesöp vardır... Edirne de var sadece şu an çalıştığımız okullar arasında. İstanbul'da bir sürü böyle okul var. Fakat bizim çalıştığımız okul bir YSEP okulu değil. Bu da başka bir kriter. Onun dışında önümüzdeki sene 5 ilden 10 ile çıkmayı planlıyoruz. Bu ekleyecek 5 ilin de nasıl seçeceğini birazcık konuşacak olursak bu sefer birazcık coğrafi olarak dağılıma dikkat etmek istiyoruz ve de bir sürü istatistik var aslında elimizde hani okuma yazma oranının daha düşük olduğu illere dikkat çekmek istiyoruz. tane hani tek bir şey bağlı değil kısacası. Peki hani öğrenciler diyelim okula devamsızlıkları var ya da hani okuldan soğumuşlar belli bir şekilde. Bunların kriterleri neler yani öğrenciler neden okuldan soğuyorlar ve aslında onları geri kazandırmak için ne tür çalışmalarınız var hani? Okulu onlar için nasıl daha çekici kılıyorsunuz? E, bu konuda yapılmış bir sürü araştırma var. E, eğitim reform girişimi gibi. E, bu çocuğun da aslında bir sürü takip etti ve kendi yaptığı araştırmaları var. Yani bir sebebe bağlamak çok zor. E, bir sürü sebep var ama hani baş, baştakileri sayacak olursak işte akademik başarısızlık çocukları ciddi anlamda iten, okuldan iten bir faktör. E, okula uyum sağlayamama bu Hani dil sorunu olabilir, arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar olabilir, öğretmenleriyle ya da hani genel anlamıyla yönetimle yaşanan sorunlar olabilir. Ailelerin tutumu çok önemli yani işte gitme okuyacaksın ne olacak diyen bir ailenin çocuğu olmak ve bir okula gitmek var. Bir de tabii ki oku bu senin hakkın diye biraz daha teşvik eden bir ailenin çocuğu olup okula gitmek var. Benim aklıma gelen başlıca sebepler bunlar Hı -hı. ama dediğim gibi hani araştırmalara bakacak olursak belki 15-20 sebep bulmak mümkün. Aslında hani benim de her gün yani okulda karşılaştığım sebepler saydıklarınız evet. çok hani birebir tutuyor. Peki aslında sorumun ikinci kısmında Hı -hı. da neler hani yapılıyor okulu aslında çocukların çekici tekici kılmak amacıyla? Şimdi bu bu aşamada üç tane müdahale alanımız Hı -hı. var. Bir tanesi ders desteği. Bu, bu arada bu projeye katılan çocuklar da gönüllü. Yani biz müdürlerle konuşup bize en devamsızlık yapan on öğrenciyi getirin demiyoruz. Biz sınıflara gidiyoruz ve diyoruz ki böyle bir proje var. Biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Kimler katılmak ister? Peki belli bir sayınız var mıydı yoksa katılmak isteyen aslında herkes alabildiniz mi? <gülüyor> yani bu bizim gönüllülerimize bağlı. Mesela 15 gönüllüyle giden bir ekipse bu. Nasıl diyelim? Sınıf başına 3 gönüllü olsa 5 sınıf olabilir. Sınıf başına <gülüyor> 20 kişi olsa 500 kişi. Yani hani böyle tabii ki yüzlerce yüzlerce insana değil ama Zaten gördük ki aslında en başta el kaldıran çocukların bir kısmı geliyor ancak hani ilk duyduğunda bir heyecan heves istiyorlar ama iş böyle her hafta sonu ya da her hafta içi düzenli bir şekilde devam etmeye gelince yani ona bile devam etmeye Hı -hı. gelince o kadar da beklenildiği kadar çok insan gelmiyor. Peki kaç hafta sürdü bu proje? Ee, aslında bu dediğim gibi 9 aylık bir Hı -hı. E, pilot dönemdi. Mart ortası başladı. Haziran ortası okular kapanana kadar devam etti. İlk 3 Biz... ayı bitti. Şimdi biz de yaz tatilindeyiz çocuklarla beraber. Ekim'de tekrar başlıyoruz. Ama herhalde uygulamalara başlamamız Ekim, e, Eylül'de başlıyoruz. Afedersin. Ama uygulamalara başlamamız Ekimi bulur. Hı hı. Çünkü önce çocuğa ve toplum gönlünü vaktli bir eğitim veriyor, e, gönüllülere. Daha sonra okullara gidip ders desteğine başlıyoruz. Dediğim gibi biri ders desteği, ikincisi sosyal faaliyet desteği. Bunun da amacı hani okulu biraz daha cazip bir mekan haline getirebilmek. Yani sadece ders sınıfları girilip bir, bir öğretmeni dinleyip çıkmak yerine hani okulda başka daha neler yapılabilir? Ve aslında sen o şeyleri yaparken kendin hakkında neleri keşfedebilirsin? Yani bir çocuk, her çocuk akademik anlamda çok başarılı olmak zorunda değil. Onun belki başka bir şey ilgisi var. Ve biraz onu keşfetmesini sağlayabilmek. Üçüncüsü ise bu üç aylık dönemde yapmadığımız ama Ekim'de yapmak istediğimiz bir müdahale alanı o da velilerin bilinçlendirilmesi çünkü hani demin bahsettik ya çocuklar niye okula gelmez ya da niye soğur hani toplum sebeple olabiliyor aile sebeple olabiliyor çocuğun kendi kişisel sebepleri olabiliyor aile sebeple olanların etkisi baya yüksek büyük yani velileri bu konuda bilinçlendirmek çok önemli çok da kolay değil çünkü çocuklar okula geliyor ama veliler her zaman gelmiyor Dolayısıyla onlara erişmenin bir yolunu bulmamız gerekiyordu. Çocuğa bu konuda bize yine rehberlik ediyor. Bu sene rehber, danışman, öğretmenler aracılığıyla okula devamsızlığı onun çocukların velilerine ulaşmayı hedefliyoruz. O da üçüncü ayağı. Üçüncü ayağı. Peki Ekim'den sonra aslında çalışmalar yeniden başlayacak ve beş yıldan on ile çıkacak Hı -hı. bu. Çocukların şimdiye kadar olan tepkisi nasıldı? Hani aslında mutlular mı? Evet okulun daha cazip bir yer olabileceğini kabul ediyorlar mı? Ya da hani... Arkadaşlarını aslında nasıl söylüyorlar? Siz de gelin yaptıkları oldu mu hiç? Yani katılım artar mı sizce? Ee, belki biraz ölçme değerlendirmesinden bahsetmek lazım projenin. Yani Başarısını neye göre değerlendireceğiz? Ee, bunun için dışarıdan bir danışmanla çalışıyoruz. Ön anket, ikinci bir anket ve son anket olmak üzere üç anket yapıyoruz. Ama sadece anket değil aynı zamanda o danışman arkadaşı okullara gidip hem gözlem yapıyor müdürlerle konuşuyor yani bunu söylemek için bence erken çünkü henüz 3 ay oldu ve de biraz daha aa eğlenceli bir şey yapılıyormuş gidelim gibi oldu yani e, bizim vermek istediğimiz vermek istediğimiz mesaj deyince de çok iddialı oluyor ama eninde sonunda bir şey e, bir şey yaratmak istiyoruz orada belki bir fikir uyandırma falan dolayısıyla hani bence onun meyvelerini toplamak için henüz erken e, ama olumlu bir tepki var yani biz her okula 50 çocuk diye düşünmüştük. Şu an toplam 580 çocuk oldu. Dolayısıyla bir ilgi var bir istek var ama hani o isteği doğru yere kanalize edebilmek ya da doğru şeyler üzerinden devam edebilmek sanıldığı kadar kolay değil. Ama bence e, olumlu. Olumlu. Evet. Peki seçtiğiniz aslında şehirler İstanbul, Malatya, Edirne, Düzce ve Tokat. Evet. Seçtiğiniz okullar hani bu şehrin aslında neresinde kalmış okullar? Hani birazcık bunu merak ediyorum. En azından hani İstanbul dediğimizde İstanbul çok büyük bir yeri kaplıyor ve etiler de İstanbul'un içinde. Tarlabaşı da İstanbul'un içinde bir yer. Güzel soru. Ee, tabii ki hedef biraz daha dezavantajlı bölgelerle çalışmamış olmaktı. Çünkü yani böyle işin istatisine girmeyeceğim. Hani kimler daha çok okula gider kimler gitmez. Yani o da değişen bir şey ama örnek verecek olursak İstanbul'da Can Kurtaran Mahallesi'nde bir okula çalışıyoruz. İstanbul büyük şehir olmanın verdiği şeyle her ne kadar biraz daha dezavantajlı bir bölgede de olsa aslında İstanbul'daki çocuklar Tokat'ta ya da işte Malatya'da, Edirne'de, Düzce'de olan çocuklara göre biraz daha avantajlılar. Çünkü yapacak daha fazla şeyleri var. Yani dolayısıyla İstanbul deyince dediğin gibi çok fazla farklı semt var. Aralarında uçurumlar olan yerler de var. Hani biz sadece bir tanesinde çalışabiliyoruz öyle diyeyim. Roman çocuklarının olduğu bir okul ama ağırlıklı olarak değil. Mesela Edirne'de neredeyse hepsi roman. Hı hı. Dolayısıyla biraz daha hani toplumun belki dışında kalmış diyebileceğimiz bazı şeylerin erişimin daha zor olduğu. Ee, yine benzer bir örnek Malatya'da var. Melek Baba diye bir mahalle ve bu bir Gecekondu mahallesi. Doğudan gelen iç göçle yerleşen insanlar oluşturuyor bir mahalle ve mesela dil sorunu. Hani Türkçe konuşmayan anne babalar ya da... E, yani Türkçe konuşmadığı gibi, işte okuma yazmadığı, bilmediği için mesela hani eve olan bir kağıdı da anlamıyor. İşte yapması gereken bir şey varsa, okul ve çocuk çocuğuyla alakalı onu da yapamıyor. Yani dediğim gibi dezavantajlı bölgelerde çalışmaya çalışıyoruz. Peki o zaman şimdi bir ara verelim, şarkımızı dinleyelim. Ardından tekrar sohbetimize devam edeceğiz. baby. The stars will give you vertical. The suns will burn. Şarkımızı dinledik ve tekrar sizlerle birlikteyiz. Aslında hani demin birazcık üstün körü geçtik şarkımızdan önceki bölümümüzde. Üç aşaması var dediniz ve bu aşamaları aslında birazcık daha ayrıntılı hani anlatırsanız hani projenin amaçları neydi ve aslında bu aşamalarda kimlerle birlikteydiniz, neler yaptınız? Aslında bunu böyle iç içe halkalar gibi düşünmek mümkün. Yani en başta değdiğimiz kişiler tabii ki çocukların kendileri. Daha sonra demeyi arzuladığımız kişiler, çocukların aileleri ve onlardan da çıktıktan sonra dokunmak istediğimiz alanlar belki kamuoyu. Yani bu Milliyetin Bakanlığı da olabilir, yerel medya da olabilir, o yereldeki eczacı da olabilir. İşte hani aklınıza gelebilecek, Hı -hı. dolaylı yoldan etkilenebilecek herkes olabilir aslında. Ee, bu kolay bir şey değil. Dolayısıyla bir araç geliştirmek gerekiyor bunu yapmak için. Bizim de proje kapsamında yaptığımız, Çocan'ın daha doğrusu yaptığı bizim desteklediğimiz şey etkinlik çocuklarla beraber yapılan bir resim atölyesiydi. Bu resim atölyesinin amacı da belgesel yaratabilmekti, bir belgesel çekmekti. Çocuklara okulun onlar için ne demek olduğunu sorduk. Yani okul senin için nedir, okula giden ne yapar, nasıl yani çok geniş bir soruydu tabii ki bu. Hı hı. Bunu resim anlatmalarını rica ettik. Resim çizdikten sonra da o resmi bize... Sözlü anlatmalarını istedik ve bu e, yani bu bir ekip yanında oldu. Dolayısıyla bir, bir kişi çekti, diğer kişi kaydetti. E, bence çok güzel. Bir... Peki neler çıktı aslında? Çok merak ettim. Belgesel çalışmasının aslında bir cevap çıkmadı. Yani bazı çocuklar için okul gelecekse bağımsızlıksa, diğerleri için bir arkadaş edinme ortamı, e, kendilerini ifade ettikleri yer. Yani tek bir cevap yok tabii ki bu konuda Hı -hı. da. Ama bizim projenin adı hani okulum geleceğim. Ee, bu doğru yani hani eğitim tabii ki bir gelecek için yani Bir gelecek için değil geleceğiniz için önemli bir araç olabilir ama sadece gelecek mi? Hani biz biraz bunu da düşünüyoruz Çünkü aslında bugünün de çok etkileyen bir şey eğitim okul ee, Belgesel çalışması hakkında biraz daha hani sahadan sesler duymak istersen aslında hani Hem belgesel gösterilecek hem de sosyal reklamlar çıkacak bu belgeselden evet, Aslında o da sorularımın içindeydi Hani belgesel nerelerde gösterilecek? ...kamuoyu izleyebilecek hı hı. mi bunu ve sosyal reklam var... ...projesinden birazcık bahsedelim aslında. Tamam. Ee, belgesel ilk aşamada... ...annelere, babalara yani velilere ulaşacak. Hı hı. Çünkü aslında biz hep şunu düşünmüştük... ...bu belgesel fikrini ortaya atarken. Hani biz şu an gitsek... ...işte bir grup anne babayı toplasak... ...ve diyelim ki bu anne babaların çocukları okula gitmeyen çocuklar... ...ve desek ki okul çok önemli... ...çocuklarınız okula yollayın çünkü diye... ...saysak bir sürü sebep. Bence bir çocuğun ağzından duymak kadar etkilemez... ...bu onları yani... Ama mesela şu belgesel yapacağımız şey bu resim atölyelerinin sırasında çocukların söylediklerini anne babalara iletmek ve belki kendi çocuğu ya da belki kendi çocuğuyla yaşıt birinin gayet özgür iradesiyle söylediği bir laf bir cümle onu çok etkileyebilir. Çünkü diyecek ki, yani hep şey der insanlar çocuktur anlamaz çocuktur <Gülüyor> hani düşünmez belki ama bu, bu tabii ki doğru değil. Ee, dolayısıyla ilk aşamada anne babalar daha sonra yerel medya. Belki belki değil kesin ulusal medya yani işte bildiğimiz <gülüyor> daha bilinen kanallar diyelim. E, onun dışında e, daha da işi büyütürsek aslında biz bu projeyle zaman içinde başka sivil toplum kuruluşlarını da e, işin içine katıp bir platform yaratmak. Yani hep düşündüğümüz şey şu beş sene sonra ya da kaç sene sonraysa Toplum Gönüllü Vakfı Çocuğa bu işin içinde olmasa bile bu proje bir şekilde kendi kendini götürür hale gelsek keşke. Bunu, bunu da herhalde en iyi, yerhalde bu projenin sahiplenmesini sağlayarak yapabiliriz. Bunun için de bir takım çalışmalarımız olacak bir sonraki dönem için. Belgesel böyle, sosyal reklamsa tabii ki o daha kısa olacak çünkü reklam. <gülüyor> evet. Yüksek ihtimalle o konuşan çocuklardan birinin neler dediğini dinleyeceğimiz bir reklam olacak. Onu da yine hani ana akım medya kanallarında görebileceğiz. Aslında hani çok yönlü bir proje hı hı. çocuklarla kamuoyu ile birlikte olan ve aslında kamuoyunun da projeden haberdar olmasını sağlamayı amaçlıyorsunuz sanırım sosyal reklamla. Peki son olarak ne söylemek isterseniz aslında çok kısa bir süremiz kaldı hı hı. kapatmak için. E, son olarak ben pilot dönemin yarısının çok iyi geçtiğini düşünüyorum. E, bundan sonraki dönem içinde gerçekten çok heyecanlıyım. E, çünkü içeriğini de zenginleştiriyoruz. Biz de kendi tecrübelerimizden bir sürü şey öğrendik. Çocuklar gibi, gönüllüler gibi. Bilmiyorum bu proje beni çok mutlu ediyor ve inanıyorum gerçekten bir yerlere dokunacağımıza, dokunabileceğimize. En son herhalde bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz programımıza teşekkür geldiğiniz ederim. için. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yeni bu Söz Küçüm programında tekrar sizlerle birlikte olacağız. İyi günler.